Bir de şuna bakmamız lazım. Ne kadar hayır asinat yapıyor, ne kadar sadaka veriyoruz. Tabi bunun miktarı mühimdir. Cenab-ı Hak darlıkta ve bollukta verirler diyor. Yani darlıkta da verirler diyor. Yani darlıkta yarım hurmayla cehennem azabından kurtuluyor. Darlıkta ama yarım hurma, Bollukta yarım hurmayla değil. Yani darlıkta sirke ne güzel bir ikramdır buyuruyor. Kazancımızı ölçmek istiyoruz. Ne şekilde kazancımızı ölçeceğiz? Yani kazancımız Verdiğimiz, sarf ettiğimiz yerler kazancımızın güzel bir şeyidir, tablosudur. Ebu Abbas nihavenciği var Allah dostlarından. Bir talebesi geliyor diyor ki, bir torba altın getiriyor. Üstad diyor, bu diyor benim zekatımdır diyor. Oğlum diyor, git diyor, çok muhtaç gördün, kimseye bunu ver diyor. Bir ağmağı görüyor köşede, ayrılıyor. Ağmağı'ya veriyor, bundan daha muhtaç yok. ama diyor, yanında kimse yoktu, bakacak kimse yok diyor. En iyi yeri buldum. Amağ'ı veriyor. Ertesi gün amağ'ı yine köşede görüyor. Başka bir amağ'la konuşuyor. Diyor Yanına yaklaşayım diyor. Bakayım diyor. Dün diyor benim verdiğim paradan bahsediyor mu diyor. Bir sevinci var mı diyor verdiğim paraya diyor. Yanına yaklaşıyor. Öbür amağ'ı diyor ki dün diyor bana bir beyzade diyor bir kez altın verdi diyor. Ben de Harabat'a gittim diyor. Meyhane'ye gittim diyor. Felek'ten bir gün çaldım orada diyor. Güzel bir eğlendim diyor. Üzülüyor hemen Ebu Abbas, Nehaven diye Efendim böyle böyle oldu diyor. Oğlum diyor, şu da benim bir altırımı git bunu diyor. İlk gördüğüne ver diyor. İlk görü bir delikanlı, aslan gibi bir delikanlı. Ona veriyor, alıyor. Onu da ediyor. Ne yapacak bu parayı diyor. Şimdi öbürü meyhanede harcadı. Bunu ne yapacak? Üstadım verdi şeyi ne yapacak diyor parayı. Takip ediyor peşinden. Çöplüğe giderken bir tek koynundan çıkardı. O kekli, ölü kekli şey yapıyor. Atıyor. Yaklaşıyor. Diyor ki ey genç diyor. Bana bir muamma oldu diyor. Benden diyor güçlü kuvvetlisin diyor. Parayı aldın diyor. Bir ölü keklik aldın çöplüğe attın diyor. Anlatsana bana durumunu diyor. Ben diyor işçiyim diyor. İş bulamadım diyor. Çoluk çocuğum da yedi gündür aç diyor. Bir ölü keklik buldum diyor. Onu götüreceğim. Eve pişireceğim diyor. Ben helal bir gıda gelirse onu alıp onu yedireceğim. Sen bana bir Dinar verdiğinde, şimdi de onlara diyor, gıda alacağım diyor, yedireceğim diyor. Ebu Abbas, diye gidiyor, bak diyor, oğlum diyor, bu diyor, senin diyor, kazancını gösteriyor diyor. Demek ki herkes bir kazancının nasıl olduğunu gittiği yere göre Cenab-ı Hak bir ayna tutmuş oluyor. Tabi buna ait misaller de çok. Yine Cenab-ı Hak bakar 195. ayetinde, Allah'ın infak edin, kendinizi, kendi tehlikeye atmayın. Ve de İslam'da bunun zira Allah Ahsin'u muhsinleri sever buyuruyor. Yani burada bir mümin infak edecek. İnfak etmeyip kendisini tehlikeye atmayacak. Gaflete düşmeyecek. Hayatın şaşkın bir yolcusu olmayacak. Ahsin'un her şey en güzel olacak. Mesleği en güzel olacak. ibadeti en güzel olacak. Aile hayatı en güzel olacak. İç hayatından ruhaniyet taşıracak, feyz taşıracak. Allah muhsinleri sever. İkram sahiplerini, kendisini ilahi müşahedenin, ilahi kameranın altını gördüklerine Allah sever buyuruluyor. Yine bu usta Sadişi İrazi Hazretleri diyor ki, hak dostları kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Afrika'dan bir kız talebe geldi, yirmi tane. Onların başları dedi ki, bizde de şimdiye kadar hiç kimse meşgul olmadı dedi. Hiç kimse bizim hatırımız sormadı dedi. Yani velhasıl onlara olan en ufak bir tebessüm bile büyük bir onlara ikram olmuş oluyor. maruf kerhi var. Allah'ta. Bu oruçlu. Pazardan geçerken iftar vaktine yakın bir sakal su dağıtıyor. da yakın bir vakit. Diyor ki sakın bu sudan içeni Allah rahmet ve bereketiyle muamele etsin buyuruyor. Allah diyor bu sudan içenden Allah razı olsun diyor. Şeye de yakın, iftara da yakın. Ver diyor marufu şey, tabi bu nafile oruç, o o suyundan içiyor. Etrafkılar diyor ki Efendimiz diyorlar, orucunuz bozuldu diyor. Yani Farkında olmadan mı içtiniz diye, orucunuz bozuldu diyor. Maruf karzatleri. bunu ben diyor, sakının duasına nail olmak için içtim, içtim. diyor. Vefatından sonra kendisini görenlere de Allah sana nasıl muamele etti deyince, sakının duasının faydasını gördüm buyuruyor. İnsanın nereden ne geleceği meçhul. Nereden ne kazan ya ne kaybedeceği meçhul. Yeni Ebu Zer Hazretleri, bir malda üç ortak vardı fakat diyor insan diyor yalnız kendisini ortak zanneden benim derdi. iki ortaktan haber yoktur diyor. Bir ortak diyor mal sahibi olan sensin diyor Ebu Zer. Bunun dünyada bir şey yok, bir çadırı yok. İkincisi diyor ikinci ortağın senin kaderdir diyor. O diyor hayır mı yoksa felaket mi? Ölüm gibi bir hadise mi getirecek? Bir meçhul diyor ikinci ortağın diyor. Sen ne kadar kalacak o meçhul diyor. Üçüncü diyor, terekedir diyor, miratlardır diyor. Onun diyor bir kısmı diyor, sen bir an evvel başına ölüme koymanı bekler diyor. Ölünce diyor malını alıp götürdü sen de onun cezasını çekersin diyor. Eğer diyor gücün yeterse diyor, bu diyor üç ortanın en, en acizi sen olma diyor. allah Teala sana diyor, Lentenar bir rahatdatın fukû bi maçûbun, sevdikleri şeylerden infak etmedince hakiki bir revâsız olamazsın buyuruyor diyor. İşte diyor Ebu Zer, benim sevdiğim bu malım şu devemdir, ailete karşıma çıkması onu benden önce gönderiyorum, sadaka olarak veriyorum buyuruyor. Hz. Ali radiyallahu diyor ki, beni iki şey çok mesut eder, çok sevindirir diyor. Ne kadar sevineceğimi ben bilemem diyor. Birincisi diyor, bir kimsenin ihtiyacını karşılamam ümidiyle bana gelmesi diyor. O kadar insanın için beni tercih etmesi diyor. Bende samimiyetle yardım istemesi diyor. İkincisi diyor. Allah Teala o kimsenin arzunun benim vasıtamla yerine getirmesi diyor. Bunu büyük bir nimet olarak kalır. Tabii burada bugün maalesef iç çığrından çıkmıştır. Ee, kredi kartı borcu geliyor, faiz borçları geliyor, bilmem ne borçları, geliyor, tefeci borçları geliyor. Bunlar olmaz. Haddi aşanlar olmaz. Bu hak eden bu temiz bir niyetle yaşamış, borçlanmış, çok nüfusu vesaire onlar içindir. Bir meyhane borcu zekattan ödenmez. Başka tarafların borcu, menfi yerlerin borcu ödenmez zekattan. Yine diğer bir misal. Aziz Ayşe Valide'nin oruçluyken bir yoksul geldi, bir şehriste kapıyı vurdu, lillah dedi. Bir ekmek vardı, hizmetkarı bu ekmeği ver ona dedi. Ya Ayşe dedi, akşama iftar edicin, bundan başka bir şey yok dedi. Ayşe Valide, sen ekmeği ona ver dedi, mahrum etme dedi, gelin dedi. Ayşe radıyallahu anh'ın emri üzerine ekmeği o fakire verdi. Evde bir şey kalmadı. Tam iftar vakti oldu. Pişmiş bir koyun küreye geldi. Ayşe Vadim'i küreği aldı. Koyun sırt tarafında. Beni çağırdı diyor hizmetkar. Al diyor. Bak diyor Allah diyor sana verdiğinin daha iyisini gördü. Al diyor. Bu bu diyor, senin verdiğin ekmekten daha lezzetli. İstediğin kadar bu etten ye buyuruyor. Velhasıl ya uzun sadakat. Cenab-ı Hakk'ı verebilmek.